şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim, Beni Nadir oğulları Medine'den sürgün edilmişti. Aradan bir buçuk ay geçmişti. Necit bölgesinden bazı kabilelerin Medine'ye baskın yapacakları haberi gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bölgeye kendilerinin talebiyle 70 İstanbul bilgesini göndermişti. İslamı öğrenmek istediklerini bildirmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asavu sofeden genç İslam bilgileri göndermişti. Ne yazık ki niyetleri müminleri tuzağa düşürmek ve Mekkelilere teslim etmekmiş. İslam davetçileri bir maoneye geldiklerinde çevreleri kuşatılıyor ve 70 mümin insan. İslam'ın güzide ilim adamları Şehit düşürülüyordu Şimdi bir de bu bürgenin insanları Bedine'ye baskın yapmanın Hazırlığına girişiyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Durumu öğreniyor Ve dört yüz kişilik bir birlikle Necit bölgesine yürüyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ordusuyla giderken Her altı kişi Nöbetleşe nöbetleşe Bir deveye biniyorlardı Haliyle Yolun büyük bölümünü yürümek zorunda kalıyorlardı. Sıcaktan ve uzun yürüyüşten dolayı ayakları yaralanıyor, karrevan içerisinde kalıyordu. Bu halden kısmen kurtulabilmek için ayaklarına bez parçası bağlıyorlardı. Bu nedenle de bu gazveye Zatürrika, Yamalılar gazvesi deniliyordu. Necid yöresinin hainleri ise hazırladıkları ordularıyla beraber dağlara kaçıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini haber alınca Çareyi dağlara kaçmakta buluyorlardı Medine'den Necid bölgesine gelirken O sıkıntılı ve zorlu yolculuğu Ebu Musa Radiyallahu'na şöyle anlatıyordu Resulullah ile birlikte gazaya çıktık Bir deveye nöbetleşe nöbetleşe altı kişi biniyorduk Derken ayaklarımız delindi Benim ayaklarım da delindi ve tırnaklarım düştü. Ayaklarımıza bezler sarıyorduk. Böylece seferimiz, ayaklarımıza sardığımız parçalar sebebiyle zatürrika gazası diye Necit eşkiyaları dağlara kaçmışlardı. Peygamber Efendimiz, ordugahını kurdurdu. Düşmandan her an saldırı gelebilirdi. Bu nedenle, adına korku namazı denilen namazı kılmaya başladılar. Nisa suresinin, 102. ayeti cellesinde İçlerinde olup Onlara namaz kıldırdığında Onlardan bir grup Seninle birlikte dursun Ve silahlarını yanlarına alsınlar Böylece onlar Secde ettiklerinde Arkanızda olsunlar Namazlarını kılmayan diğer grupta gelip Seninle namaz kılsınlar Onlar da Korunma araçlarını ve silahlarını alsınlar Küfredenler Size amansız bir baskın yapabilmek için sizin silahlarınızdan ve erzak ve mühimmatınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Yağmur dolayısıyla bir güçlüğünüz varsa veya hastaysanız silahlarınızı bırakmanızda size bir sorumluluk yoktur. Korunma tedbirlerinizi alın. Şüphesiz Allah kafirler için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır buyuruluyor. Müminlerin hayatına, bir esas giriyordu. Korku namazı onların hayatına giriyordu. Savaş ve benzeri durumda normal namazlarını kılma ortamı bulamadıklarında o vakitlerde tamamen namazsız bir konuma düşmemeleri gerekiyordu. Şartlar ne olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun mümin namazlarını ihmal edemezdi, namazdan uzak kalamazdı. Rahman rahimle. En güçlü ilişki olan namazı tehir edemezdi. Savaşın ağır şartlarına dahi korku namazı kılınacaktı. Kul namaz gibi büyük bir nimetten mahrum kalmayacaktı. O süreçte yaşanan bir başka kesiti anlatalım. İslam ordusu bir vadiden geçerken müşriklerden birisinin karısını öldürmüşlerdi. Kocası durumu öğrenince İslam ordusunun peşine düşüyor ve yemin ediyordu. İslam ordusuna yetişebilirse onlardan birini mutlaka öldürecekti. Kanını dökecekti. Peygamber Efendimiz ordusuna mola veriyordu. Bir vadi geçitiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecemizde bizi kim bekleyecek buyurdu. Muhacirlerden Ammar bin Yasir Ensardan Abbad bin Bişir radıyallahu anh, biz bekleriz ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber efendimiz ikiniz vadinin ağzında bulununuz ve güyes kulak olunuz buyurdu. Ammar ve Abbad nöbetleşe beklemeye karar verdiler. Ammar radıyallahu anh uzandı ve uyudu. Abbad ise namaza durdu. Karısı öldürülen müşrik İslam ordusuna yakınlaşmıştı. Ayakta birini gördü. Gördüğü Abbattı. Namaz kılıyordu Müşrik Abbad'ı hedefine koydu ve bir ok attı Ok Abbad'a isabet ediyor Abbad oku çıkarıyor namazına devam ediyordu İkinci ok yine isabet ediyordu Abbad yine oku çıkarıyor ve namazına devam ediyor Müşrik üçüncü okun atıyor ve Abbad'ı vuruyordu Hz. Abbad'ın ayakta durmakta artık zorlandığı bir noktaya gelmişti Ruhu ve vardı, selam verdi ve Ammar'a seslendi. Kalk, ben kımıldayamayacak haldeyim, yaralandım diyordu. Ammar hemen kalktı. Abbadı yaralı halde görünce şaşırdı. Süpahan Allah, adam sana ilk oku attığında benim için uyandırmadın. Ammar o ok katan müşriyi görmüştü. Adam hemen suretle kaçtı. Abbat bin Muşir radıyallahu anh şöyle diyordu. Ben sureyi okumaya başlamıştım. Onu bitirmedikçe kesmek istemedim. Oklar üzerime üst üste gelmeye başlayınca uyandırıp sana haber vermek için okumayı kestim. Rukuya vardım. Vallahi Resulullah'ın korumaya emrettiği geçit azı nöbeti zayi etmek korkusu olmasaydı sureyi okumaya devam ederdim. Sureyi bitirmeden de adam benim işimi bitirirdi. Onlar namazlarını huşu ikliminde kılıyorlardı. Namazda huşu, okunan ayetlerin anlamlar dünyasına girmekti. Ayetler mümini alıp götürüyordu. Anlamlarla hemhal oluyor, bütün varlığını ayetlerin anlamı kuşatıyordu. Yaranın acısı mı daha etkindi, ayetlerin anlamı mı, anlamları mı daha etkindi? Bunun cevabını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarına görüyorduk. Ayetlerden daha etkin olan bir şey yoktu. Ayetlerden daha etkileyici başka bir şey yoktu. Ayetler okunurken müminlerin imanları dalga dalga büyürdü. Kalpler kıvamını bulurdu. Kalpler varoluşun sırrını terennim ederdi. Zatır kazasında ilginç bir tablo vardı, bir kesit vardı. Olayın kahramanı Hazreti Cabir bin Abdullah'tı. Hazreti Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte zat-ı gazasına çıktım. Üzerine bindiğim deve zayıftı. Seferden dönüyorduk. Arkadaşlar ilerlerken ben bir hayri geride kalıyordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana geldi ve bana yaklaştı. Ey Cabir! Ne oldu da yeri kaldım böyle diyordu Ben ey Allah'ın peygamberi işte şu devem beni geciktirdi dedim Peygamber efendimiz Çöktür onu buyurdu Ben deveyi çöktürdüm Resulullah da devesini çöktürdü Sonra bana Şu elindeki değneği bana ver Ya da benim için ağaçtan bir değnek kes buyurdu Ben Resulullah'ın isteğini Hemen yerine getirdim Değneyi aldı ve deveme birkaç kez vurdu. Sonra bana ''Bin'' buyurdu. Deveme bindim, yola devam ettik. Kendisini hak din ve kitap ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, devem süratte onun bindiği deve ile yarışırcasına gitmeye başladı. O esnada Resulullah ile sohbet ediyorduk. Resulullah bana ''Ey Cabir, sen bindiğin deveyi bana satar mısın?'' Ben ''Ya Resulallah'' Bilakis ben onu sana hediye ederim dedim Resulullah onu bir hemen satın aldım buyurdu Ben hayır ya Resulallah böyle olursa beni aldatmış olursun dedim Resulullah öyleyse iki dirhem olsun buyurdular Ben hayır dedim Resulullah fiyatı daima yükseltiyordu Bir ukuyeye kadar yükseltti Ben ya Resulallah razı oldun mu? kabul ettin mi diye sordum Resulullah evet buyurdu ben o halde deve senindir dedim peygamber efendimiz daha sonra bir başka konuyu gündeme getiriyordu ey cabir evlendin mi diye sordu ben evet ya Resulullah dedim peygamber efendimiz dul mu aldın yoksa kız mı diye sordular ben dul ile evlendim dul aldım ya Resulallah dedim Resulullah kız alsaydın sen onunla ''O seninle latifereşirdiniz, şakalaşırdınız.'' buyurdu. Ben, babam Uhud'da şehit düştü ey Allah'ın Resulü. Arkasında yedi kız çocuğu bıraktı. Doğrusu, ben bunların arasına kendileri gibi küçük bir kız getirmeyi uygun görmedim. Yaşlı dur bir kadınla evlenmeyi daha isabetli olur diye düşündüm. Onun kız kardeşlerimin saçlarını taraması... ''Onları terbiye etmesi daha mümkün olur.'' dedim. ''Resulullah, Allah zevceni hakkında hayırlı ve mübarek kılsın. Böyle yapmakla inşallah çok isabet etmişsindir.'' buyurdu. Ertesi gün devenin yularını tutup götürdüm. Resulullah'ın kapısının önüne çöktürdüm. Daha sonra mescitte Resulullah'ın yakınında bir yere oturdum. Resulullah mescitten çıktı, deveyi gördü. ''Nedir bu?'' diye sordu. Cabir'in getirdiği devedir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Cabir nerede?" diye sordu. Beni çağırdılar. Bana "Ey kardeşimin oğlu, devenin başından tut, o senindir." buyurdu. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Bilal Habeşi'yi çağırdı. Cabir'e bir ukye ver buyurdular. "Bir ukyenin bereketini hayatım boyunca gördüm." diyordu Cabir radıyallahu. Anh. Peygamber Efendimiz Hayatının her karesinde şerefli arkadaşlarının hallerini yakinen takip ederdi. Bir gaza dönüşü, Cabir'in devesinin geride kalması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatinden kaçmıyordu. Doğal bir şekilde Hazreti Cabir'e yaklaşıyor ve niçin geride kaldığını devesinin soruyordu. Sonra Cabir'in hallerini soruyordu. Evlenip evlenmediğini öğreniyordu. Hazreti Cabir'le doğal, tatlı bir sohbet ediyorlardı. Cabir'in maddi durumunun zayıf olduğunu hemen fark ediyordu. Onu rencide etmeden latif bir şekilde yardımcı oluyor, devesini satın oluyor, sonunda ise deve yine Hazreti Cabir'e hediye ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cabir'le birlikteliğinde tevazu, latife, sevgi, hallerine muttali olma, Sorunu zarif bir şekilde çözme gibi asil halleri görünüyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.